Baş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Sürmene ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili olarak Sürmene'mize güzel çamburnumuza geçmiş olsun dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, orman yangını söndürmek için gece boyu çalışan kardeşlerimize teşekkür ederim ifadesini kullandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Çamburnu mevkiinde Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan orman yangını Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçe belediyeleri itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Söz konusu yangınla ilgili olarak açıklama yapan Orman Bakanı Veysel Eroğlu da "Yanan orman sahalarının bir yıl içerisinde ağaçlandırmasını yapıyoruz. Yanan alanlar kati surette başka maksatta tahsis edilemez." Hükümetimiz döneminde yanan bir metrekare dahi orman alanı başka bir maksatta tahsis edilmemiştir ve aynı yıl ahşandırılmıştır demişti. Tabii ki bu mevsimde, kış şartlarında, nemli ortamda, üstelik Karadeniz'de böyle bir yangın son derece olandır. Keykubat plajında yürüyüş için giden tatilciler sabah saatlerinde kıyıya vurmuş olduğu tahmin edilen Ve maalesef çürümeye başlayan ölü Akdeniz fokuyla karşılaştı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan ve amatör balıkçılar tarafından öldürüldüğü iddia edilen Akdeniz Foku'nu hareketsiz yatarken görenler bir süre ölü Foku inceledi. Alanya'ya tatil için gelen ve eşiyle torunuyla sahilde yürüyüş yapan 63 yaşındaki Abdullah Arsan Fok'un bu vaziyette durmasının içini acıttığını belirterek gerçekten çok üzüldük. Yazık olmuş hayvanın nesli tükenmekte olan bir hayvanın ölmesi çok üzücü bir durum dedi. Torunu Şevval Arslan Bozer'de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Ne diyebilirim ki çok üzüldüm açıkçası. İlk defa Akdeniz Fok'u gördüm yazık olmuş diye konuştu. Ölü Fok'un görüntüsü gün boyunca sahile gelen vatandaşların şaşkın bakışlarıyla karşılaştı. Ağız bölgesinde yaralar bulunan ölü Akdeniz Fok'u belediye ekipleri tarafından daha sonra kaldırıldı. Greenpeace'in dört aktivisti tavuk sektöründeki şirketleri sağlıklı üretim için harekete geçirmeye çağırdıkları yutmayız kampanyası nedeniyle yargılanıyor. Tavuk öldüren ve satan firma itibari zelendirildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Aktivistler hakkında haksız rekabet fiilini işlemek suçundan iki yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Aktivistler 26 Ocak Perşembe günü yargıç karşısına çıkacaklar. Greenpeace endüstriyel tavuk üretiminin. İnsanların sağlığına ve çevreye olan olumsuz etkileri hakkında dünyayı tüketmek raporunu Mayıs 2016'da yayınlayarak kampanyasını başlatmıştı. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Best 1 yönetim kurulundaki temsilcilerini sağlık için harekete geçmeye çağırdı. yutmayez.org'da bu şirketlerin logoları ve isimleri de kullanıldı. Cumhuriyet'ten Hazal Ocağ'ın haberine göre tavuk öldürüp satan firmanın da içinde bulunduğu 4 şirket Greenpeace'e sitenin kapatılması için bir ihtarname gönderdi. Tavuk öldürüp satan firma ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şirket kampanyanın marka değerini ve ticari itibarını zedelediğini iddia etti. Greenpeace'in raporundaki tespitlerin somut dayanağının olmadığını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aktivistler Melda Elif Keskin, Aykut Uluer, Ay Yüce Özdemir ve Ece Ünver hakkında soruşturma başlattı. Aktivistler savcılıkta verdikleri ifade de toplumda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını, kampanyanın şirketlere, insanların sağlığını merkeze alan üretim biçimlerini benimseme çağrısı olduğunu anlattılar. Amaçlarının rekabet yapmak olmadığını vurgulayan, müşteki ile aynı alanda çalışmıyoruz. Haksız rekabet suçu söz konusu olamaz. Kampanyanın güncel halinde firmanın logosu yok dediler. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede tavuk öldürüp satan firmanın çevreye ve hayvanlara zarar verdiğine dair Herhangi bir yargı kararının ya da tespitin gösterilmediği ifade edildi. İstanbul Kent Savunması, Kavataş'ta Mart'ı biçiminde tasarlanan transfer merkezinin mimarına yönelik iliştirileri nedeniyle haklarında tazminat davası açılan TUMOP Mimarlar Odası yöneticilerine destek vermek için basın toplantısı düzenledi. İstanbul Kent Savunması üyeleri Kavataş'ta Mart biçiminde tasarlanan transfer merkezinin mimarına beton hediye etti. Mimar Martı projesine yönelik eleştirileri nedeniyle TMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve ÇED Danışma Kurulu Sekreterine tazminat davası açmıştı. Kent ve çevre örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı basın toplantısında İstanbul Kent Savunması adına Selen Bilgör açıklama yaptı. Açıklamada inşaatın başlama tarihi 10 Ağustos 2016 iken revize edilen projenin koruma kurulu kararı 6 Ekim 2016, ÇED gerekli değildir kararı ise 26 Ekim 2016. Üstelik plan değişikliği de hala askıya çıkarılmamış ifadelerini kullandı. Martı projesiyle Mimar Sinan'ın önemli eseri Molla Çelebi Camii'nin gölgeleneceğini ve boğaza beton bir yapı ekleneceğini vurgulayan Birgör, Prof. İlber Ortaylı'nın da mimara yönelik eleştirilerini hatırlatarak, Mimar Tepeden İnme Ben Yaptım Oldu projesi tarihi bölgeyi ve özellikle Sinan'ın denizden görünümlü eşsiz Molla Çelebi Camii'ni gölgeleyerek dahası taştan görünen tarihi İstanbul. Manzarasını da bloke edecektir diye konuştu. Projenin durdurulmasına yönelik 15 bin imza toplandığını vurgulayan Bilgör, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın bir otobüs durağının yerine dahi halka soracağını yönelik sözlerini unuttuğunu belirtti. Tarihi ve kültürünün tahrip edildiğini söyleyen Bilgör, İstanbul'dan gayri her şeye benzetilecek olan bu kadim kentin sakinleri olarak baskılara boyun eğmeyeceğiz dedi. Mimarlar Odası yöneticilerinin ve kenti savunanlarının da,